kaste 3 Kasım Perşembe Yıl 2016 Ay 11 Gün 308 Hızır 182 1438 Hicri Sefer 3 1432 Rumi Ekim 21 Balık Mevsimi Günün Malumatı UNESCO Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı eğitim, bilim ve kültür kolu olup 3 Kasım 1946'da kurulmuştur. Merkezi Paris'tedir ve Türkiye dahil 150 yaşkın üyesi vardır. Amacı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 Soba veya kaloriferli yerde sıkı giyinilmiş olarak durmamalı ve böyle sokağa çıkmamalıdır. Büyük saatli marif takvimi Patriota, mataronal que rigiero, un Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes en América Latina Domingo, lunes y martes no imponen militares para sojucar los pueblos, escinos gory la higiene al campesino al minero y al obrero cuánto dolor su destino hambre miseria y dolor Bolívar le dio el camino y llevar a los higios liberará Nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera Le llaman los campesinos Selvas, pampas y montañas Patria o muerte su destino Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize teknik destek olduğu kadar aynı zamanda editoryal destek veren de Emre ile birliktesiniz. Günaydın. Evet, bugün Ömer Madra'da yok aramızda. Kendisi tatilinin son ikinci gününde. Önümüzdeki hafta beraber olacak ama biz devam ediyoruz Açık Gazete'ye kaldığımız yerden. Ve Galeano'nun anlattığı Küba hikayelerine de aynı şekilde devam ediyoruz. Bugün dinlediğimiz parça... Victor Hara'dan, rahmetli Victor Hara'dan Zamba del Çay'di. Tahmin edeceğiniz üzere Çay Guevara ile alakalı bir hikaye var şimdi karşımızda. Eduardo Galeano onu anlatıyor. Aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Salya Vinci. Tekrar tekrar doğan. Ç tehlikeli bir şey olan bu doğmaya devam etme alışkanlığına neden sahip acaba? Ona ne kadar çok manipüle etseler, onu ne kadar çok manipüle etseler de, onu ne kadar çok ihanet etseler de o daha çok doğuyor. O bütün insanlar içinde en çok doğan Bunun nedeni Çeyn'in düşündüğünü söylemesi ve söylediğini yapması olmasın sakın. Sözlerin ve icraatların nadiren karşılaştıkları, karşılaştıklarında da birbirlerini tanımadıkları için selamlaşmadıkları bu dünyada, o bu yüzden bu kadar olağanüstü olmaya devam ediyor olamaz mı? AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet, Eduardo Galeano'dan sonra günün tarihine baktığımız zaman ise 1906 yılında bugün S.O.S. Tehlike sinyali olarak bilinen SOS'in Berlin'de uluslararası radyotelegraf telegraf konvansiyonu tarafından kabul edilmesinin yıldönümü olduğunu görüyoruz. Tam 110 yıl önce bugün. 1918'de bugün ise İngilizlerin Musul'u işgal ettiğinden bahsedilebilir. Onun yıldönümüymüş. Hala Musul üzerindeki tartışmalar, kavgalar, savaşlar devam ediyor. 1918'den beri devam ediyor. Belki daha da öncesinden kadar devam ediyor. Sebebinin ne olduğu herkes tarafından biliniyordur galiba fosil yakıt endüstrisinin aşık olduğu petrol gibi duruyor şu anda buradan bakıldığında 1985 yılında bugün ise iki Fransız ajan Yeni Zelanda'da Greenpeace'in gemisi olan Rainbow Warrior'ı batırmaktan suçlu bulunmuşlar Bu konuyla alakalı birçok haber, besel ve e, makale bulabilmek mümkün. Zamanında savaş açılmış olan e, sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olarak biliniyor Greenpeace. Bunlardan bir tanesi de e, AF örgütü. AF örgütünün hazır sırası gelmişken hemen söyleyelim Aförgütü'nün Rusya'daki e, yerine Rusya'daki binasına e, bir operasyon düzenlenmişti geçtiğimiz günlerde o konuyla da alakalı haberi bulduğumuz zaman ver, verme fırsatı buluruz muhtemelen şimdi bakıyorum önemli bir gelişme olarak nitelendiriyordu evet buldum ensonhaber.com'dan buldum ilk çıkan haber sitesi hazırlıkta olmadığım bir konu olduğu için şimdi okuyorum Uluslararası hafı örgütünün Moskova'daki binası kira borcu nedeniyle mühürlenmiş. Docevelli'de tanımışlar onlarda. Docevelli'de yer alan habere göre Uluslararası insan, i̇nsan Hakları Savuncusu Uluslararası Hafı Örgütü Amnesty International Moskova Şubesi çalışanlarının ofise geldiklerine kötü bir sürprizle karşılaşmalar neden olan bir durumla karşı, bir durum ortaya çıkmış. Ofisin belediye tarafından mühürlendiğini gören çalışanların ofise girmesine izin verilmemiş. Mühür vurulmuş. Kiliklerin değiştirildiği, alarmın devre dışı bırakıldığı ve ofis elektronik kesildiğinden bahsediliyor. Ofisi örgüte kiralayan Moskova Kamu İdaresi Taşınmazlar Birimi konuya ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada da AFÖ kirayı düzenli ödemediğini öne sürmüş. Taşınmaz sahibi olan birim örgüte defalarca kira bordunu hatırlatan ihtarlar göndermiş. AFÖ ise bu iddiaları kabul etmiyor ve tuhaf olarak nitelendiriyor. Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalsun örgüte Kesinlikle hiçbir ihtarın gönderilmediğini ve ellerinde Ekim ayı dahil kirana düzenli yatırıldığına dair kanıtların olduğunu da söylemiş. Fotoğraf da bu konuyla alakalı yayınlanmış. Belediyenin ofis girişine bıraktığı yazılı açıklamada fotoğrafın internet sitesinde yayınlanmış. Söz konusu açıklamada örgütün kullandığı, AF örgütünün kullandığı ofisin Rusya Federasyonu'nun bir idari birimine ait olduğu ve bir belediye yetkisinin refakati olmadan ofise girişinin yasaklandığı belirtiliyor. Kremlin sözcüsü, Dimitri Peskov ise örgütün yaşadığı ofis sorununa haberdar olmadıklarını söylemişler. Öyle bir durum söz konusu. Af ile alakalı da yakın zamanda da bir haber vermiştik. Cumhuriyet gazetesinin yöneticilerine ve yazarlarına yapılan bu gözaltılardan sonra, bu operasyondan sonra birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti yurttaşlardan, aynı zamanda yurttaşlar tepki göstermeye başlamıştı. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'ye, Araştırmacısı Andrew Gardner da Twitter hesabından kapatılan 15 medya organından sonra bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde 11 kişi gözaltına alındı. Sistematik tasviheler olağanüstü hal kılıfına uyduruluyor ifadelerini kullanmıştı. Başka açıklamalar da var. Bugünün geri kalan haberlerinde aynı şekilde bundan bahsedebilmek mümkün olacak gibi duruyor. yani Hem Cumhuriyet Gazetesi ile alakalı hem de Türkiye ve dünyayı ilişk, ilgilendiren olaylarla alakalı. Zor zamanlardan geçiyor gibi duruluyor. Savaşlardan bahsedebiliriz. Çatışma durumları hat safhaya çıkmış durumda. Musul operasyonunda Irak ordusu, güçlerin, Irak ordusu güçlerinin kentte bir köprü başı oluşturduğu ve IŞİD militanlarını temizlemek için ev ev ilerlemeye başladıkları haberi var. BBC Türkçene internet sitesinde. Irak ordusu bir diğer taraftan da Musul operasyonunun ikinci aşamaya gelindiğini açıklamış. Bu da bir Biyanet'ten gelen bir haber. Diğer yandan da IŞİD ve kö köylerdeki, çe çevredeki köylerdeki çatışmadan kaçan beyaz e, bayraklarla kaçan Musullular Elbim ve Duhok'taki kamplara yerleştiriyormuş. Kamplardaki durumun da çok parlak olmadığı söylenebilir. E, Türkiye ve Irak arasındaki gerilim de e, tırmanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu yaptığı bir açıklama var. Irak Başbakanı Haydar ile Abadi'nin e, istemiyoruz ama Türkiye ile savaşırız sözlerine zayıfsın sonra kabadayılık yapmaya çalışıyorsun sözleriyle yer ifade yanıt vermiş Diken'den gelen bir haberdi bu da bir diğer taraftansa Irak'tan hemen komşusu aynen Türkiye gibi komşusu olan Suriye'de de e, işler değişmeye başladığı gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post Amerika Birleşik Devletleri başkan Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile yaptığı son telefon görüşmesinde özür <gülüyor> dilerim Rakka'nın operasyonuna, rak operasyonuna Suriye'deki Kürt silahlı güçleri, halk savunma birlikleri yani YPG'nin de katılmasına karar verildiğini söylemiş. Türkiye'de bunu kabul etmesi takdirde operasyonda yer alabilir şeklinde ifadeler de var, yorumlar da var. Bir diğer taraftan Suriye devam edecek olursak haberleri aktarmaya. Rusya Savunma Bakanı Sercey Şoygu Suriye barış görüşmelerinin yeniden başlamasının süresiz olarak ertelendiğini açıklamış CNN Türk'te yazıyor bu haberde. Genelkurmay Başkanı Valeri Cerasimo ise Suriye'nin Halep kentinde militanlara 4 Kasım'da uygulanacak insani mola sırasında kenti terk etmeleri çağrısında bulunmuş. Aynı Musul'da olduğu gibi terk et ya da öl stratejisi güdülüyor şu anda ee, Halep'te de. Bir diğer taraftan göçmenlerle alakalı konulara bakıldığı zaman Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözü tutmadan öne süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği bize söz verdi. Temmuz başına kadar 3 milyar euro göndereceğiz dediler. Hala gelecek bu para demiş. Bu parayı bize göndermiyorlar. Ha onu da söyleyeyim demiş. Uluslararası koalisyona geliyor. Türkiye'nin bütçesine gelmiyor bilsinler diye de konuşmuş. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Rusya'nın Türkiye'deki darbe girişimi sırasında Ankara'ya istihbarat paylaşımı teklifinde bulunduğunu ve bu yardımı da asla unutmayacaklarını söylemiş. Bunu da hemen buraya not olarak düşelim. Halep'teki durumdan sonra Rusya'nın yaptığı açıklamalar ve ateşkesin süresiz olarak iptal edildi edildiği, ertelendiği haberinin hemen ardından da Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasının en bariz örneklerinden en bariz açıklamalarından bir tanesi olan bunu da söyleyelim. Bir diğer taraftan da Cumhuriyet Gazetesi 13 yöneticisi ve yazarının FETÖ, PDY ve KCK PKK terör örgütleri adına suç işlemek suçlamasıyla gözaltına alınmasına neden olan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'ın FETÖ davasından yargılandığı gibi garip bir durum ortaya çıkmış. İddianameyle açıklıyoruz demiş bugün Cumhuriyet gazetesi manşetten soruşturma 3 günde çöktü başlığını attı haberinde. Cumhuriyet'i susturmak için başlatılan operasyonun savcısı FETÖ davası sana diye konuşmuşlar. Yazmışlar özür dilerim. Gazetemize yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Basın Suçları Bürosu Savcısı Murat İnam, FETÖ'nün selam tevhid soruşturmasında kumpas kurduğunu ilişkin davanın sanıkları arasındaymış. İnam, FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs, casusluk, gizli bilgiler açıklama, suç uydurma, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etme ve resmi belgede sahtecilik ile suçlanıyormuş. 19 Temmuz 2016'da kabul edilen iddianamede savcı İNAM'ın FETÖ şüphelisi bazı isimlerle telefon trafiği ayrıntılı olarak yer alıyormuş. Savcı ve hakimlerden oluşan 53 kişi ve bu 53 kişiyle birlikte yargılanan İNAM e, İNAM için istenilen ceza ağırlaştırılmış müebbet ve 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasıymış. HSYK 2. Dairesi 14 Temmuz 2015'te bu davadaki şüphelilerden 49 hakkında görevden uzaklaştırma kararı vermiş. Ancak İNAM görevden uzaklaştırılmayan 5 kişiden biri olmuş. O da işte şu anda Cumhuriyet Gazetesi'ne başlatılan operasyonun başındaki savcı olarak nitelendiriliyor. <gülüyor> Özür dilerim tekrardan. Tek kişi olduğunuz zaman öksürmek bile zor oluyor bazen. Ama biz haberlerimizi anlatmaya devam edelim. Ee, bir diğer taraftan Cumhuriyet Gazetesi'le devam edecek olursak 15 yazar ve yönetici gözaltında göz, 15 yazar ve yöneticisi gözaltından Cumhuriyete ikinci bir darbenin de yolda olduğu yazıyordu. Diken.com TR'nin haberinde. Cumhuriyet'in yıllık yaklaşık 5 milyon lirayı bulan resmi ilan ve geliri kesilebilir diye de bir uyarı gelmiş. Bu konuyla da alakalı detayları vaktimiz kaldırınca açıklayabiliriz, okuyabiliriz. Almanya Başbakanı Merkel'in de merakta beklenen açıklaması gelmiş sonunda. Daha önce Türkiye ile iş birliğini arttıracağız şeklinde yaptıkları bir açıklama vardı. Bu operasyonun ardından biraz eleştirilere neden olmuştu. Bu e, Almanya'daki hükümet tarafından yapılan açıklama. Şimdi de Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonu e, şansölyeye, En yüksek seviyede alarm verici olarak değerlendirerek gazetecilerin Alman hükümetinin dayanışmasına güvenebileceğini söylemiş. Tutuklu yazar Aslı Erdoğan'da Erdoğan da Dorçe Veli için bir mektup yazmış. Son gelişmeleri endişe verici olarak nitelendirmiş Aslı Erdoğan. Demokrasi krizinin bedelini gazeteci ve yazarların ağır ödediğini kaydetmiş bu mektubunda. Bu mektuptan da bahsedebiliriz biraz. Ankara Barısı avukatlarının... Müvekkilleriyle görüşlerine kısıtlama getiren yeni kanun hükmünde kararnamelerin iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı almış. Baro uyarı yarı başlıklı bir metinle hükümeti de protesto etmeye çalışıyormuş. Hukuksuz gözaltı sürüyor diye de aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde de aktarılmış. Gazetemizin avukatlarının genel yayın yönetmenimiz Murat Sabuncu yöneticilerimiz ve yazarlarımız hakkında alınan 5 günlük avukat yasağına yaptığı itiraz reddedildi. Dördüncü suç ceza hakimliği bu kararıyla avukat görüşme yasağını bir günüyle sınırlayan son kan hükmündeki kararnameyi yok saymış oldu diye de manşetten duyurmuşlar son durumu. Bakan Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savcı inamın FETÖ olduğunu itiraf etmişti diye de hemen altında biraz önce okuduğum haberi verilmiş olan referanslar var. Evet durum böyle. Ee, protesto gösterileri de devam ediyor. Ee, bu protesto gösterileri sırasında insanlar da sokaktalar, çocuklarını ve torunlarını almış olan insanların da fotoğraflarını yayınlamışlar. Her yaştan ve her neredeyse ilden insanlar, şehirden insanlar Cumhuriyet Gazetesi'ni desteklerine sunmak için e, sokaklarda, Çeşme'de, Manisa'da, Malatya'da, Kürşehir'de insanlar... Sokakta ve tanıdık insanları baktığınız zaman komşunuzu bile görebiliyorsunuz gazetelerde bu protesto gösterilerine katılan. Evet biz isterseniz Musul'la başladık Musul'la devam edelim ardından Cumhuriyet Gazetesi ve diğer haberlerle alakalı detayları da aktarırız. Bir biz Türkçe'nin haberi bu. Musul operasyonu iki üst üste görüyoruz. Irak güçleri kentin doğusunda tutundu deniliyor. Musul operasyonunda örak ordusu güçlerinin kentte bir köprü başı oluşturduğu ve IŞİD militanlarını temizlemek için ev ev ilerlemeye başladıkları söyleniyor. Irak ordusuna bağlı askerler dış mahallelere girdikten sonra ilerlemeyi durdurduklarını da aynı şekilde bu haber içerisinde okuyabilirsiniz. Bir BBC muhabiri askerlerin pusu, gizli tüneller ve bu tüzakları olabileceği için temkinli hareket ettiğinden bahsediyor. Bu arada 10.000'in altında bir militan sayısı olduğu da aynı şekilde daha önce açıklanmıştı. IŞİD militanının Musul'un içerisinde 1 milyona yakın olan e, nüfus olan Musul içerisinde. Bu arada bir yardım kuruluşu Musul'daki sivillerin hayatının büyük bir tehlike altında olabileceğini belirtmiş. Norveç Mülteci Konseyi'nden Wolfgang Gressmann Çatışmalar şiddetlendikçe çalışanların en kötüsünü hazırlandıklarını ifade etmiş. Gresham 1.2 milyon sivilin yaşamı sivil yaşamı büyük bir tehlike altında. Sivilin yaşamı büyük bir tehlike altında ve tüm uğran geleceği söz konusu demiş. Terörle mücadele hizmetleri adlı seçkin birlikler Musul'un doğusundaki Kukşali bölgesine ile geçirmişler ve daha çok yerleşimin bulunduğu Karama mahallesine ulaşmışlar. Böylece Irak güçleri işidin Haziran 2014'te kente almasından bu yana ilk kez Musul'a girmiş olduğu diye de yazıyor haberin içerisinde. Irak güçleriyle birlikte bulunan BBC muhabiri yan panel bölgede kalıp savaşmayı seçen IŞİD militanlarının öldürüldüğünü, diğerlerin ise şehrin iç kısımlarına doğru kaçtığını belirtmiş. Hava şartları operasyonu durdurmuş Irak ordusu, zırhlı birliklerinin de Musul'un güneydoğusundaki Cudaylat el-Müşti bölgesine girdiği açıklanıyor. Terörle mücadele hizmetleri komutanlarından General Haydar Fadıl Associated Press haber ajansına bir açıklama yapmış. Hava koşullarının görüşü kısıtlaması nedeniyle ilerlemeye bugünlük ara verdiklerini söylemiş. Dün demiş bunu ama hatırlatalım. Penal'da kentin merkezinde ilerlenmeden önce takviye birliklerinin beklendiğini bildirmiş. BBC muhabiri ayrıca şu anda birliklerin Eve ev arama yaptıklarından da bahsediliyor. Her eve e Askerlerin girip militan aradıkları bir mahalle düşünün, bir sokak düşünün ya da bir şehir düşünün. Musul orası işte. Irak güvenlik güçleri, peşmergeler, sünni, arap aşiretleri ve şii mirislerden oluşan 50 bin kişilik bir güç 17 Ekim'den başlayan operasyondan farklı kollardan ilerleyerek Musul ele geçirmeye çalışıyorlar. Devam ediyorlarmış. Operasyon Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu da havadan ve karıdan destek veriyor Irak ordusunun bu ilerleşi sürerken Işit ve köylerdeki çatışmalardan kaçanlar, Işit'ten ve köylerdeki ka çatışmalardan kaçanlar da beyaz bayraklar açıp Erbil ve Dohuk kamplarına doğru ilerlemeye başlamışlar ve buraya yerleştiriliyorlarmış. Işidin elinde bulunan Musul kent merkezinin doğusundan 1 kilometre Irak ordusunun yaklaştığından bahsediliyor. Siviller güvenli bölgelere göç ediyormuş. Rudav'ın haberini vermiş Bianet. Bölgede 2 gündür süren toz fırtınası nedeniyle hava şartlarının nedeni bu. Hava şartların uygun olmamasının sebebi bu. Toz fırtınası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon uçakları bombardıman yapamıyormuş bölgeye. Ordusuna bağırı ordusuna bağrı 612 kuvvetlerde dün Musul'un Gökçeli mahallesinde kontrolü sağlayarak Musul televizyon binasına girmişti. Bunun haberini vermiştik. Operasyonda ikinci aşamaya başlandığından bahsediliyor çatışmalar sürerken. Bertala kasabası yakınlarındaki Bazbayak köyündeki siviller hedef olmamak için araçlarına beyaz flama takarak evlerine terk etmişler mesela. Irak, Gürdistan bölgesel yönetimi ve Irak'ın hakimiyetindeki bölgelere kurulan kamplara ulaşmaya çalışıyormuş bu kişiler. Kısmı da işte Suriye'ye doğru da gidiyor. Irak ordusu Musul'un güneyindeki Kayyara kasabasına bağlı çevre köyleri de geri almış. Herkes neredeyse her gazetenin demecinde bir komutanın verdiği demeç var her gazetenin haberinde komutanın verdiği demeç var burada da işte Irak Antiterör Komutanı Abdülganiz Esadi pardon vermiş bir amaç, demeci operasyonun birinci aşamasında askeri plana göre belirlenen hedefler yerine getirilmiş şu an operasyonun ikinci aşamasına hazırlık yapılıyor demiş temizlikler aşamalar, göçler bunlar bahsediyor şu anda Musul'dan bahsettiğiniz zaman Erbil ve Duok'taki kamplar Musul operasyonu kapsamında Peşmergi güçleri ve Irak ordusu tarafından 15 köyün kontrol altına alınmasından sonra buradaki 50 el, ailenin ailenin Doğuk'taki Zerkani kampına yerleştirildiğinden bahsediliyor. Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği basın sözcüsü Andriyv Saltmarsh da pazartesi günü yaptığı açıklamada Musul'un güneyindeki Şura ve doğusundaki Başika'dan 327 aileye mensup yaklaşık 2000 kişinin yerinden edildiğini söylemişti. 17 Ekim'den beri 2761 aileye mensup 16556 sivil yerlerinden edilmiş durumda bu Musul'u işkinden kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den beri ee, ve aynı zamanda Marş Birleşmiş Milletler'in bölgede inşa ettiği Zelikya ve Ambala'daki kamplardan 4 bin aileye daha barındırmak için hazır olduğunu bölgede toplamda 120 bin kapasiteli 11 insani kamp daha açmayı planladıklarını söylemiş. Olaylar büyüyecek gibi duruyor. 120.000 kapasiteli 11 insani kamp daha açılacakmış. Bu e, Musul operasyon düzenlenirken şehrin içine girdiklerinde buradan belki de kaçacak olan insanlar için 120.000. Saltmarsh'a göre Rojava'nın Hasike ili aitinde bulunan Elhol kampının mevcut şartlarda 15.000 insana ev sahipliği yapabilecek durumda olduğunu söylemiş. Bir diğer taraftan yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Ravina Şam'da Saniye'nin açıklaması, IŞİD'in 27 Ekim'de Musul ve çevresinde 232 kişiyi vurarak infaz ettiğini, öldürülenlerden 190'ın Irak güvenlik güçlerinin eski üyeleri olduğu açıklanmış. Birleşmiş Milletler Yardım Fonu UNICEF'de, Musul ve civarındaki bölgede ve yerinden edilmiş bölgede, bölgedeki halka halkına, tekrar edeyim, UNICEF'de, Musul civarında bölge halkına ve yerinden edilmiş sivillere, yollara döşenmiş patlayıcılar nedeniyle ulaşmakta zorluk çektiklerini de açıklamış. Bu haberi de bir biyannetten okuduk. Bir diğer taraftan diplomatik cephede de aynı şekilde e, soğuk savaş mümkün, soğuk savaşın görüldüğü anlaşılabiliyor. O kadar sıcaklaşmamış gibi bir durumda olduğu da söylenebilir belki de. Belki de söylenemez bilmiyorum. Haberi okuyayım oradan siz anlayın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar Alabadi'nin istemiyoruz ama Türkiye ile savaşmaya hazır sözlerine "Zayıfsın sonra kabadayılık yapmaya kalkıyorsun." sözleriyle yanıt vermiş. Ankara'dan tanklar, tank kurtarıcıları ve Çankır'dan da tekerlekli araç ve iş makinelerinin geçtiğimiz gün Şırman Silopi ilçesine doğru yola çıktığı da açıklanmıştı. Onu da hatırlayalım. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Her ihtimalle hazırlıkta olmalıyız Sınırlarımızın berisini beklemek zorunda değiliz Gerektiği takdirde Irak'taki Başıkka kampına da ekbirlikler gönderebiliriz demişti Ve Ankara'nın e, sınır hattına askeri sevkiyat yapmasını eleştiren Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi de Türkiye'ye savaşmak istemedikler ancak buna hazır olduklarını söylemişti İran işgali Türkiye'nin parçalanmasına neden olur diye konuşmuştu Ardından da Antalya'da gazetecilerin sorularını cevaplamış Mehmet Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı. Sen niye art ettiği düşünüyorsun? Kendi tedbirimizi alıyoruz, size de yardım ediyoruz. Öğren güvenliği bizim güvenliğimiz kadar önemli diye konuşmuş. Öğren gücünü sorgulayan Dışişleri Bakanı, Abadi'nin başka ülkelerin kışkırtmasıyla açıklamalar yaptığında öne sürmüş. Kaldı ki senin gücün varsa niye musulu terör örgütlerine teslim ettin? Madem bu kadar güçlüsün niye PKK yıllardır topraklarını işgal ediyor? Mücadele etmiyorsun, zayıfsın. Öyle kabıdayalık yapmaya kalkıyorsun. Retorik içine giriyorsun. Bunlar bizim için boş şeyler. Biz kendi tedbirimizi alacağımızı daha önce ilan ettik. O tedbirleri alacağız şeklinde konuşmuş. <gülüyor> Muhtemelen Türkçe konuştu. Ee, sesini dinlemek lazım. Fırat Kalkanı operasyonunun amacını sınırın tamamen temizlenmesi olarak nitelendirmiş Çavuşoğlu. <gülüyor> Özür dilerim. Nusur operasyonuna da IŞİD saldırıları nedeniyle destek verdiklerini... Eğittiğimiz yerel güçler burada mücadelenin içinde. Diğer taraftan Türkmen kardeşlerimize yönelik bir tehdit oluşmaya başladı. Şimdi hiç kimse Irak'taki Türkmenlerden size ne diyemez. Oradaki Türkmen kardeşlerimizin dertleri bizim dertlerimizdir diye de konuşmuş Mevlüt Çavuşoğlu. Bir diğer taraftan eğer Suriye'ye bakacak olursak da gene aynı şekilde gerilimli anların yaşandığı bir diplomatik cephe görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son telefon görüşmesinde Rakka operasyonuna Suriye'deki silahlı Kürt silahlı güçleri hal, yani hava, halk savunma birlikleri YPG'nin de katılmasına karar verildiğini söylemiş. Telefonda söylemiş bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildiğiniz üzere Türkiye bir terör örgütü olarak görüyor YPG'yi ve e, ona karşı da çeşitli askeri operasyonlarda düzenlenmişti gazetenin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre YPG'nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin PYD'nin operasyonunun Rakka'nın kuşatılmasına için ilk, ilk aşamasında kullanılması yönünde nihai karar alındı ve Amerika Birleşik Devletleri Kürtleri kontrol etmeye çalışacağını taahhüt ederken Ankara'ya da Türkiye'nin koalisyon güçlerine desteklediği operasyona katılması gerektiğini ya da dışarıda kalacağını mesajını vermiş. Ya Sevya terk etti demiş yani Obama. Erdoğan geçen hafta içinde yaptığı açıklamasında Obama ile görüşmesinde PYD, YPG gibi örgütlere ihtiyacımız yok. Gelin sizlerle beraber RAKKA'dan DAEŞ'e atalım dedik diye konuşmuştu. O hatırlatılıyor. Erdoğan bugün yaptığı dün yaptığı açıklamada da RAKKA operasyonuna ilişkin olarak Türkiye'nin karşısına PYD ve YPG'nin yerleştirmek istendiğini belirterek Türkiye'nin karşısına yeni bir terör devleti oluşturmaya çalışıyorlar Türkiye'nin böyle bir devlet, Türkiye böyle bir devleti izni olmuyor. Türkiye'nin böyle bir devlete izni olmayacaktır şeklinde konuşmuş Cumhurbaşkanı. Amerika Birleşik Devletleri bir süredir IŞİD'in IŞİD başkent olarak ilan ettiği, başkent olarak gördüğü Suriye'nin doğusundaki Rakka kentinin geri alınması için düzenlenecek operasyon planlamasını yapıyor. Uzun zamandır bunun hazırlıklarını yapıyor. Ya da bunun haberleri uzun zamandır yapıldığına dair haberleri geliyor. Planlamanın önündeki en büyük sıkıntılardan birinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de işbirliği yaptığı PYD ve YPG'yi Türkiye'nin PKK Türkiye'nin PKK'nın uzantısı terör örgütleri olarak görüyor olması denilmiş bir biz Türkçe'nin haberinde. Washington, onlar da Washington Post'a alıyor tabii. Washington Post'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkililerinden bir tanesi. Bu ilgili tüm aktörlerle temasımız ve onları etkileme gücümüz olduğu durumlardan birisi ancak durum üzerinde mükemmel bir koordina, kontrol sağlayamadık demiş. Bununla birlikte gazete Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın YPG doğrudan silah sevkiyatı yapılması yönündeki tartışmalı talebinin en azından geçici olarak geri çekildiğini de bildirmiş. Her iki tarafı da kızdırmamak için böyle bir manevra yapıyorlar galiba. Yani hem Raqqa'yı ya izins hem de silah vermeyi durdurmak geçici olarak. Habere göre Yetkililer bu talebin geri çekilmesinde Türkiye ile YPG konusunda yaşanan uzlaşmazsızlığına etkili olduklarını da söylemişler zaten. Haberlerde rakka yönelik askeri operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgiler de yer almış. Rakka 2013 yılından bu yana IŞİD'in kontrolünde bulunuyor ve örgütün Suriye ile Irak'taki topraklarını genişletme çabalarında önemli bir rol oynuyor. Planlar var planlar Rakka'nın etrafındaki yerleşim bilimlerinin birlikte e, 250 ile 500 bin arasında olduğu tahmin ediliyor bu planlar içerisindeki nüfusun. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçleri rakka yönelik hava operasyonları yaparken kara harekatında birkaç hafta içinde başlaması planlanıyor. Musul'da da öyle başlamıştı. Önceden söylendi söylendi söylendi ardından başladı. Şimdi işte ev ev arama yapıyorlarmış Musul'da. Bu insanlar nereye gidecekler? Irak üzerinde Musul haricinde kontrolü var Birleşmiş Milletler'in. Bir şeyler yapabiliyorlar ama Suriye'deki durumu pek o kadar parlak sayılmaz. Kendi araçları ve kendi yardım kuruluşlarının temsilcileri bile öldürülebiliyor çatışmaların ortasında. Buradaki sivillerin durumu neler olacak? Birleşmiş Milletler, yetkilileri ve açıdığı kamplar bunlar insanlar nasıl koruyacak? Orasını görmek lazım, bakmak lazım. Yakın zamanda zaten gelecektir haberi. Rusya aynı zamanda Rusya Savunma Bakanı Serciye Şoygu barış görüşmelerinin yeniden başlamasının süresiz olarak ertelendiğini söylemiş Suviye konusunda. Radikal dincileri dizginleyemediğini de söylemiş aynı zamanda Batı dünyasının. Ee, Şoygu, Rusya'nın ve Suriye'nin hava saldırılarına ara vermesine rağmen Batılı hükümetlerin desteklediği isyancıların Halep'te sivillere saldırdığını iddia etmiş. Ve sormuş. Batılı meslektaşlarımız için kimle savaştığınızı belirleme zamanı. Teröristlerle mi yoksa Rusya ile mi savaşıyorsunuz? diye konuşmuş. Herkes bir seçim yapma derdinde, herkes bir seçim yapın diyor. Hem Rusya tarafından söylenen şeyler bunlar. Halep'te geri çekilin ya da ölün. Türkiye'ye koridor açmışlar zaten. Terk edin diyorlar. mola sırasında kenti terk etmeleri için çağrıda bulunmuş. Şuvalerici Erasimov Suriye'nin Halep kentindeki militanlara ee, Halep'teki silahlı yapıların liderlerine doğrudan seslenip askeri eylemlere son vermeleri ve silahlarıyla birlikte kenti terk etmeleri için çağrı yapıyor demiş. Silahlarınızı bırakın dememiş. Bakın. Ee, nitekim kenti terk edebilmeleri için iki koridorun hala açık olduğu söyleniyor. Ee, Suriye hükümeti güçlerinin ve askeri araçların bu koridordan çekildiğini de belirtmiş Şehir simov Birinin Suriye ziyanlarına diğerinin İdlib kentine doğru gittiğinde aynı şekilde belirtmiş yaptığı açıklamasında. Hasta ve ağır yaraların tarihsiz için kullanılacağını hatırlatmış. Geri kalan altı koridorun Rus yetkililerin insani mola olarak adlandırdıkları uygulamada 4 Kasım'da yani e, bugün ne? 3 Kasım. Yarın saat 19'da 9 ile 19 arasında geçerli olacakmış. Saat farkı artık herhangi bir şekilde önem taşımıyor. Rusya ve Suriye gibi ülkelerle aynı saat dilimindeyiz şu anda. Erdoğan hırsın ve kinim artıyor demiş. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin verdiği, Avrupa Birliği'ne Türkiye verdiği sözü tutmadığını öne süren e, söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Avrupa Birliği bize söz verdi. Temmuz başına kadar 3 milyar avro göndereceğiz dediler. Hala gelmedi. Hala gelecek. Bu parayı bize göndermiyorlar. Yani onu da söyleyeyim demiş. Uluslararası koalisyona geliyor. Türkiye'nin bütçesine gelmiyor. Bilsinler dedi konuşmuş İslam İşbirliği Teşkilatı'nda. Daha doğrusu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin kalkınmasında kadınların rolü 6. Bakanlar Konferansı toplantısında konuşmuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve şükranlarını ifade etmiş e, ITT yani İslam İşbirliği Teşkilatı İTT pardon. Evet, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Teşekkürlüğünü almış Cumhurbaşkanı'nın Sonra çeşitli konulardan bahsetmiş Allah'ın ipine sarılın ila ilahisini mevcut ama başka yerlerde sarılanlar var Bu şekilde dağınık içinde olan bir milyar 700 milyon nüfuslu bir İslam dünyası var demiş Irak'ta yaşananlardan hicap duyduğunu söylemiş Bir taraftan da işte bu aylan bebeğin resmine bakmak suretiyle bir şeyler kotarmaya çalıştıklarını gördüklerini söylemiş bazı dergilerin. O zaman da hırsının arttığını ve kinin arttığını söylemiş. Onları o hale getirenler kim önce bunun hesabını soralım diye de çağrı yapmış. Ve son olarak dostumuz Rusya konusuna geçelim ardından Cumhuriyet Gazetesi ile alakalı haberleri aktaracağız. Bu kadar Rusya'dan bahsettikten sonra ve ardından da Cumhurbaşkanı ve Türkiye'den bahsettikten sonra ikisini bir aynı noktaya getirelim. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Türkiye'deki darbi girişimi sırasında Ankara istihbarat Paylaşımı teklifinde bulunduğunu bu yardımı asla unutmayacaklarını söylemiş. Rusya 24 e, televizyona röportaj vermiş Çavuşoğlu ve demiş ki her şeyden önce hem Rusya hem devlet başkını Putin hem de tüm Rus halkına minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Zira Rusya bizim için çok zor olan günlerde gerçek dostumuzun kim olduğunu ikna edici bir şekilde gösterdi. Putin bize istihbarat paylaşımı da dahil olmak üzere tam destek ve yardım gösterdi. Bu nedenle Rus ilgi liderliği ve halkına minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Türk halkı asla bunu unutmayacaktır demiş. Geçtiğimiz senenin tam tersi bir siyasi açıklamayı vererek. Evet dünyadaki daha doğrusu Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Irak ve Suriye ve aynı zamanda diğer Arap ülkelerinde ilgilendiren, dünyanın geri kalan büyük bir kısmına da ilgilendiren savaş ve barış haberlerini ilk yarım saatte aktardık. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan operasyonun ve Türkiye'deki medya durumuyla alakalı neler konuşuluyor, neler yazılmış onları aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. açık gazete live up top top you live up top top you live up top top you live up top top I haven't swinging so long because me hat man top top you live up top top I've been swinging so long they call me the hatchet man top top you live up top top you can find me in the forest with my hatchet in mine top top you live up top top I don't top my way man. Top it live up top top I don't stop my way from men to Tennessee top top it live up you gotta learn how to chop if you wanna to get along with me top top it live up Chop, chop. Now if you got 60 minutes, call up Loving Dan But if you want something sharp, and call the Hatchet Man I've been swinging so long, they call me the Hatchet Man Chop, chop, you live up, chop, chop You can find me in the forest with my hatchet in my hand Chop, chop, you live up, chop, chop, chop <laughs> The Hatchet Man dinliyoruz. Costers grubundan... Earl Carroll'un... ...ya da Speedo ismiyle anılan... E, ...Ear Carroll'un... ...doğum gününü kutlamaya devam ediyoruz. Dün vermiştik ilk parçayı. Bugün de ikinci parçayla devam ettik. 2 Kasım 1937'de... ...New York'ta doğmuştu. Speedo... Evet, şimdi e, devam edelim haberlerimize Cumhuriyet Gazetesi'ndeki son gelişmeleri aktarmaya devam edelim bir şekilde. Bir şekilde. E, gazetelere de bakarak, diğer gazetelerde de bunları görebilmek mümkün. Ama Cumhuriyet Gazetesi'ni ilk önce elimize alalım ve iddianame açık, ile açıklıyoruz demişler Cumhuriyet Gazetesi. Manşetten soruşturma 3 günde çöktü diyerek, biraz önce okumuştum bunu, silahlı terör örgütü üyesi olması, suçlamasıyla yargılanan, e, suçlanan bir e, savcının, Tam olarak okumam gerekirse yanlış bir şey söyleyeyim Gazetemize yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcısı, Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcısı Murat İnam, FETÖ'nün selam tevhid soruşturmasında kumpas kurduğuna ilişkin davanın sanıkları arasındaymış. Sanık olarak nitelendirmek daha doğru. İNAM'ın FETÖ-PDI silahlı terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs, casusluk, gizli belgeler açıklama, suç uydurma, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etme ve resmi belgeler sahtecilik ile suçlandığından bahsetmiş Cumhuriyet Gazetesi bugün e, manşetten verdiği haberinde. Bakan Şimşe'nin de aynı zamanda e, bu konudan e, bahsettiğini de söylemiş ve ardından da... E, Türkiye'nin birçok yerinden insanların protesto gösterilerinden e, fotoğraflarla beraber bahsetmiş Levent Arın çektiği fotoğraflarla beraber gazetemizin 13 yazar ve yöneticisinin göz altında tutulmasına tepkiler artarak devam ediyor denilmiş. İstanbul merkez ve Ankara büromuza okurlarımızın yanı sıra dernekler, siyasetçiler, akademisyenler, meslek örgütleri dayanışma ziyaretinde bulunmuşlar öğrenciler ise geceyi gazetede geçirmişler yine. Türkiye'nin dört bir yanında dayanışma mesajları yağarken, Türkiye'nin dört bir yanından dayanışma mesajları yağarken Antalya, Gaziantep, Mersin, Adana, Manisa, Antalya, Rize, Tokat, Eskişehir, Çorum, Malatya, Sivas, Ordu'da yapılan protesto eylemlerinde yurttaşlar Cumhuriyet gazetesi okumuşlar ve sokaklarda gazete dağıtmışlar efendim. Bunlar da fotoğraflar eşliğinde Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün verilmiş. Basının son kalesi başlığını taşıyan bir başka yorum daha var. Cumhuriyet operasyonuna yönelik yurt dışından gelen tepkilerden bahsediyor bu haber yorumda. Almanya Başbakanı Merkel gözaltılarıyla ilgili olarak Alman hükümeti ve benim için basın ifade özgürlüğü süresi kısıtlanıyor olması, basın ve ifade özgürlüğünün sürekli kısıtlanıyor olması son derece endişe verici. Bu üzücü Eğilimin son örneği Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve genel yayın yönetmenlerinin yaşadıkları demiş. Sınır tanımayan gazeteciler Erdoğan'ı basın özgürlüğü düşmanları listesine aldığını duyurmuş. RSF Almanya temsilcisi bağımsız gazeteciliğin son kalesine saldırı açıklamasını yapmış. PEN ise ünlü PEN hatta kuruluş ise demokratik alanın yok edilmesinde son evre olarak bir yorumda bulunmuş Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonu mizah desteğinden bahsediliyor mizah dergileri de cumhuriyete kapaktan destek vermişler Leman cumhuriyet onurumuzdur teslim olmayız hashtag ile çıkmış penguen gazetecilik suç değildir demiş uykusuz dergisi ise yarın cumhuriyete operasyon ilan edeceğiz başlığı çıkmış tabi karikatürleri radyoda anlatmanın ne kadar zor olduğunu bildiğiniz için görmeden bu konuyla alakalı çok fazla yorumda bulunmakta da istemiyorum Gece nöbetlerinden bahsediliyor. O hal hatırası şeklinde fotoğraf çeken insanların aynı zamanda var. Pınar Uyunç aktarmış bunu. Ve gece nöbetinde sahip çıkmak borcumuzun borcu haberinde Seyhan Avşar dile getirmiş. Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarları ve muhabirler de aynı şekilde aktarıyor bu durumda neler olduğunu. Bakan Şimşek itiraf etti haberine gelecek olursak. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök'ün gazetemize yönelik operasyonu yürüten savcı Murat İnam'ın Fethullah Gülen'in GÜLEN e, cemaatinin selam tehdit soruşturmasına kumpas kurdu iddiasında konu, konuya değinen davada sanık olarak yargılanıp yargılanmadığı yönelik ısrarlı sorular üzerine Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'ten itiraf gelmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığına göre. Doğrudan muadeli Mehmet Şimşek midir bu konuğunu bilmiyorum ama o konuşmuş. Şimşek mecliste Cumhuriyet Savcısı Murat İnam selam tevhid soruşturması nedeniyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde açılan davada sanıktır demiş. Gök de Bakan Cumhurba Cumhuriyet Gazetesi'nin soruşturmanın çöktüğünü itiraf etmiştir. Niçin korkuyorsunuz, niçin adını koymuyorsunuz diye de tepki göstermiş. Savcı İnam'ın FETÖ davasına sanık olarak yargılanmasına ilişkin tartışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem yaratmış. Hikmet Çektinkaya'nın 16 yıl önce Fethullahçılar darbe yapacak demiş. Kimse umursamamış. O anlattıkça Gülen'in yargılanmaması için yasalar çıkarılmış. Uyaran Fethücülükten içeride demiş. Savcı Levent Gök. Savcı e, Savcı inam Selamet selam tevhid davasında sanık mıdır sorusunu görüşmelerini takip eden 3. Bakanı Şimşeke sormuş. Şimşek de cevap vermiş. Savcı İnam sanıktır diye. Soruşlama çöktü deniliyor. Bunun üzerine e, çeşitli detaylar da var savcıyla alakalı. Neyse e, durum bu. Fikret İlkiz'in açıklaması da var aynı şekilde bu konuyla alakalı. Bir anetten alalım bunda Avukat İlkiz soruşturmanın aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla yargılan bir savcıya teslim edilmesinin bu soruşturmanın çöktüğü anlamına geldiğini belirtmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin 13, 13 yöneticisinin ve yazarının... FETÖ, PDI ve KCK, PKK terör örgütleri adına suç işlemek, suçlamasıyla gözaltına alınmasına neden olan soruşturma yürüten Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'ın FETÖ davasına yargılandığından bahsediyoruz. Ve derhal sarili bes bırakılmaları da talep edilmiş. Bu aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan bir savcıya teslim edilmesinin bu soruşturmanın çöktü anlamına geldiğini belirtmiş işte Fikret İlkiz. Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerin derhal serbest bırakılmasını söylemiş. Demiş ki, savcı inam hakkındaki soruşturma iddianame ve ceza davası apaçık ortada dururken Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla yöneticilerinin bu savcı bu savcının emir ve talimatları ile özgürlüklerinden yoksun olarak gözaltında tutulmaları adil yargılanma hakkının açıkça ihlalidir demiş. Cumhuriyet gazetesi ve yöneticileri hakkında istediğimiz soruşturmayı İstediğiniz soruşturmayı yapabilir ve istediğiniz davayı açabilirsiniz. Ancak yıllardır Fethullah Gülen silahlı terör örgütünün temel amacının İslam devleti kurmak ve layık demokratik sosyal hukuk devletini yıkmaya çalışmak olduğu hakkındaki yayınlarımızın bilinmesine rağmen diye yazıyor. Ee, buna rağmen. Böyle bir durum nasıl ortaya çıkabilirdi soruluyor. Bugün Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticiler hakkında soruşturmanın aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla yargılanıp bir savcıya teslim edilmesi demek bu soruşturmanın çökmesi demektir. Altını çizerek tekrar ediyorum. Bu soruşturma çökmüştür ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir demiş. Gözaltına derhal son bulması, salı verilmeleri ve özgürlüklerinin hemen şimdi geri verilmesi demokratik hukuk devleti olmanın gereğidir, talebimizdir diye de bir açıklama yapılmış eee kritik tarafından okunan açıklamada galiba yüz alınan isimleri de tekrar sayacak olursak Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Hakan Kara, yazar Hikmet Çetinkaya, karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bülent Utku, yazar Güray Öz, Cumhurbaş Cumhuriyet özür dilerim. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi yine aynı zamanda Bülent Yener. Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, yazar Aydın Engin, yazar Kadri Gürsel ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay şu anda gözaltında olan isimler. Yurt dışında olan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay ve gazeteci Nebil Özgentürk ve gazeteci Can Cunday hakkında da gözaltı kararı varmış. Durum bu. Diken'in yazdığına göre Cumhuriyet'e ikinci bir darbede vurulabilirmiş. Yıllık 5 milyon liralık gelir tehlikede denilmiş. İstanbul Başsavcılığı e, bu suçlamalarla operasyon başlatıldığını duyurmuştu. E, soruşturma kapsamında genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve yayın danışmanı Kadir Gürsel'in yanı sıra gazeteye bağlı diğer isimlerde gözaltına alınmıştı. Şimdi de dikene konuşulan güvenilir bir kaynağını aktardığına göre operasyon bununla da sınırlı kalmayacakmış. Basın ilan kurumu Cumhuriyet'in resmi ilan ve reklam gelirini kesmeye de hazırlanıyormuş. Yeni düzenlemeyle bu da mümkünmüş. İkim ayı başında yapılan yeni düzenlemeden bahsediliyor Buna göre anayasal düzene karşı işlenen suç ve terörle mücadele kanunu aykırılık halinde gazetelerin resmi ilan ve reklam alma hakkı ortadan kalkıyormuş. Davalana, dava sonuçlarına kadar ilan yok denilmiş. Ve e, ardından da e, çeşitli detaylar aktarılmış. Dike'nin haberinden bu şekilde bahsedebiliriz. Angela Merkel'e sessizliğine bozduğundan bahsedelim. O yorum aktaralım size. Doce internet sitesinden aldık bu haberi de. Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaş Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonu en yüksek derece derecede alem verici olarak nitel nitelendirmiş. Ee, gazetecilerin Alman hükümetine dayanışmasına güvenebileceğini de aynı şekilde belirtmiş. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonla gündeme gelen basın özgürlüğü tartışmalarındaki bir sessizliği vardı. Eleştiriler işte onu bozmuş. Basın ve düşünce özgürlüğü gibi yüksek değerlerin, Türkiye'de her seferinde bir kez daha kısıtlanması en yüksek derecede alarm verici ifadelerini kullanmış Merkel. G gazetecilerle dayanışma güvencesi vermiş. Merkel İsviçre Cumhurbaşkanı e, İsviçre Cumhurbaşkanı ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'de zorlaştırılan şartlar altında basın ve düşünce özgürlüğünü savunan herkes gibi gazeteciler de bizim dayanışmamızdan emin olabilirler şeklinde konuşmuş. Almanya Başka, Başbakanı, tabi böyle bir e, konu Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle ilgili olarak merkezi bir rol oynamaktadır ifadelerinde kullanmış. Avrupa Birliğine giriş süreciyle de alakalı olarak çeşitli çekinceler dile getirmiş bu vesileyle de. Ve diğer açıklamalarını da yapmış. Aslı Erdoğan'dan bir mektup var, tutuklu yazar Aslı Erdoğan. Dolcevelli için bir mektup yazmış son gelişmeleri endişe verici olarak nitelendirmiş Erdoğan demokrasi krizinin bedelinin gazeteci ve yazarların e, ağır bir şekilde ödediğini söylemiş. Sevgili dostlar meslektaşlar gazeteciler ve basın üyeleri diye başlıyor bu me mektup onu aktarayım şimdi de sizlere. Bu mektubu size eski gazetelerden biri ve sosyal demokratların sesi olan Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyet gazetesinin polis operasyonuna maruz kalmasından bir gün sonra Bakırköy cezaevinden yazıyorum. ''Şu anda gazetenin ondan fazla yazarı gözaltında. Eski genel yayın yönetmeni Can da dahil, 4 kişi ise polis tarafından aranıyor. Ben bile şok olmuş durumdayım. Bu Türkiye'nin herhangi bir yasaya uymamak ya da haklara saygı, haklara saygı duymamak yönünde bir karar aldığının açık bir göstergesidir.'' demiş. ''Şu anda 130'dan fazla gazeteci hapiste ki bu bir dünya rekorudur.'' diye hatırlatmış. ''2 ay içerisinde 170 gazete, dergi ve radyo ile televizyon kapatıldı.'' demiş. Şu anda hükümetimiz Gerçeği ve doğruyu tekerleştirmek istiyor yöneticilerin Yöneticilerinkinden Hafif farklı olan Herhangi bir görüşü Şiddetle bastırıyor demiş ee, Polis devleti Polis şiddeti günlerce ve gecelerce Gözaltı hapis diye de Hatırlatmasını yapmış Ben 19 Ağustos'ta sırf Kürt gazetesi olan Özgür gündemin danışmanlarından biri olduğum için Tutuklandım Basın kanununun 11. maddesinin açıkça belirttiği üzere danışmanların gazetede herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamasına rağmen ben henüz hikayemi dinleyecek bir mahkemeye bile çıkarılmadım demiş. Bu kafkaisk dava da benimle birlikte 70 yaşındaki dil bilimci ve çevirmen Necmi Alpay'da tutuklandı ve terörizmle yargılanıyor demiş. Bu mektup acil bir çağrıdır. Durum çok ciddi, korkunç ve aşırı derecede endişe vericidir. Türkiye'deki totaliter bir rejimin kaçınılmaz bir şekilde sonunda tüm Avrupa'ya sarsacağına inanıyorum. Şu anda mülteci krizine odaklanmış olan Avrupa, Türkiye'de demokrasinin kaybının tehlikelerini tamamen göz ardı ediyor gibi görünüyor. Şu anda biz, yazarlar, gazeteciler, kürtler, aleviler ve tabii kadınlar demiş, demokrasi krizinin ağır bedelini ödüyoruz. Avrupa, yüzyıllardır akan kanın ardından tanımladığı Avrupa'ya Avrupa yapan değerler konusundaki sorumluluğuna üstlenmelidir demiş. Demokrasi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü dayanışmanıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Şu ana dek bizim için yaptıklarınıza teşekkür ederiz. Saygılarımla Aslı Erdoğan demiş. Diyarbakır cezaevi C9 diye de kaleme almış. İngilizce olarak kaleme almış bunu. Mektubun çevirisi Döcevelli Türkçe Servisi tarafından yapılmış. Bu konuyla alakalı doğrudan bağlantılı olan olmasa da alakalı olan bir haberde Ankara Barası'nın yaptığı başvuru Ankara Barası avukatlarının müvekkilleriyle görüşmesine kısıtlama getiren Ankara Barosu avukatların müvekkilleriyle görüşmesine kısıtlama getiren yeni kanun hükmündeki kararların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı almış. Barı uyarıyoruz başlıklı bir metinle hükümeti protesto etmeye de hazırlanıyormuş. Oval'in ikinci evresinde yayınlanan kanun hükmündeki kararnamelerin hukuk çerçe çevrelerinde yarattığı tepkinin büyüdüğünden bahsediliyor bu haberin içerisinde. 675 ve 676 sayılı kanun hükmündeki kararnameler olarak adlandırılan bu kararnameler nedeniyle Ankara Barosu hükümeti protesto kararı almış. Kararnamelerle Türkiye'de savunma hakkının ihlal edildiğini öne süren baro yönetimi uyarıyoruz başlıklı bir metin hazırlayarak bu metni gazeteler aracılığıyla kamuoyuna paylaşmaya başlamış. Kamuoyla paylaşmaya başlamış Doçevel ile Türkiye hükümeti protesto etmelerinin ayrıntılarına açıklayan Baro Başkanı Hakan Canduran sadece uyarıyoruz başlıklı bir protesto metniyle sınırlı kalmayacaklarını da söylemiş. Canduran 675 ve 676 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin iptali için Anayasa Mahkemelerine gidecek ve baroyu temsilen bireysel başvuruda bulunacakmış. Ankara Barosu uyarısı başlıktı. Protesto metninde evrensel insan haklarının başında gelen savunma hakkı için savunma hakkının ihlali için avukatlara her türlü kısıtlamaların getirilmesinden çekinilmediğinin dikkatini çekildi. Çekinilmediğine dikkat çekiyormuş. Metinde zaten yaralı olan hukuk devleti KHK'lar yani kanun hükmündeki kararnameler devletine dönüştürülmektedir. Kutsal savunma hakkının bilincinin kırılmasına da cezaevlerinin hukuka kapatılmasına da asla izin verilmeyecektir çıkışında yapmışlar bu açıklamayla. Evet bu vesileyle aktarmış olduk. 2. yarım saatlerde Cumhuriyet Gazetesi'nden ve akabinde gelen yapılan açıklamaları da. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden yayınımıza devam edeceğiz. Açık gazete From Midnight Cowboy çalıyoruz. John Barry'den e, İngiliz Altın Küre ve aynı zamanda Akademi Ödüllü e, müzisyenin doğum günüydü bugün. 1933 yılında bugün doğmuştu John Barry. Bu vesileyle ona bir günaydın dedik. Şimdi Bildiğiniz Ekonominin Sonu programına bağlanmak üzere. Bengal bota bağlanıyoruz. Bildiğimiz Ekonominin Sonu Fikret Adaman ve bengal Akbulut Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, merhaba. Merhaba, günaydın. Bugün sana telefonla bağlandık galiba, Türkiye'de değilsin. Yok, değilim. Bu sefer de ben cesurdayım. Manchester'da, İngiltere'de. Saat kaç orada şimdi onu söyleyebilir misin? Her başlamada Söylemeyeyim biz... çok acıklı olmuyor. <gülüyor> saat burada 6. Saat biz 6. E, kış, yaz, yani şey, saat uygulamasını yapmadığımız için Hı -hı. E, ama Avrupa'nın geri kalanı yaptığı için burada saat 6. Saat 5'te başlayan bir açık gazete düşünün işte. İngiltere'de bu gerçekleşiyor. Aynen yani İngiltere'deki dinleyicileriniz için de hiç e, şey budur. budur. Karanlık. Yani evet. İngiltere genellikle karanlık ama yani tabii daha başlayan da, açık gazeteyle daha da karanlık oluyor galiba. Aynen aynen. Evet. Gece yani. Gerçek Bu, saat <gülüyor> Bugün de konuşuyoruz? Konumuz nedir? E, bugün e, yani hatırlayacaksınız e, sen de hatırlayacaksın e, bir alternatif ekonomilerden alternatiflerden bahsediyorduk. Geçen programda e, Mondragon Kooperatifleri'nin alanından bahsetmiştik. Bugün evet. de yine güncel sayılan yani son 20-30 sene içindeki kooperatif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 ...ya da gelemezlerse de biz kendilerini anlatacağız. Ee, ancak... E, ...kermesinin yani tek bir aslında prensibi var. O kooperatif üretim yapılıyor olması. Ve e, geçen pazar günü de... ...Kadıköy'de Arka da ...böyle bir dayanışma kermesi vardı. E, bu vesileyle... ...ben dinleyicileri işte Kader Kısmet Atölyesi'ni... ...Kazova'yı bilmiyorlarsa araştırmaya... E, ...ve destek olmaya... ...bir kere daha e, çağırmak istiyorum. Özellikle Kazova... Yani bizim imalat alanında bugün Türkiye'deki biricik aslında kooperatifimiz Ve gerçekten satış yapmaya ihtiyaçları var Çünkü bir takım hem makinelerle ilgili finansal ihtiyaçları karşılamak için Şu an satış yapmaya ihtiyaçları var Eğer fabrikaya gidip alamıyorlarsa internet sitesinden satış yerlerini öğrenebilirler Aynı zamanda goodfortra.org yani good goD4t e, goodfor.orgdan e, online e, satış yapıyorlar kazola e, Oradan da ürünlere bakıp ısmarlayabilirler. O zaman ben de müsaadenizle bir reklam yaptım Ben de Şimdi yapmak Arjantin'den, Arjantin'den bahsetmeden önce ben de bir reklam yapmak istiyorum. Bu hafta Tabii. sonu aynı zamanda e, gıda toplulukları bir araya geliyor. Bodrum Üniversitesi'nde bir çalıştay var. Gıda toplulukları çalıştayı. Ben reklamını açık kaynak reklamını yapacağım. Biraz sonra Alpercan Kılıç gelecek. Gıda toplulukları bize Yeryüzü Derneği'nden, çekilden Alpercan Kılıç gelecek ve Yeryüzü Derneği'nin gıda topluluklarının 4. yaşını kutlaması sebebiyle bu çalıştayın içeriğini anlatacak. Çok ilginç içerikler de var. Senden senden konuşmamız bittikten sonra da işte biz de gıda topluluklarıyla alakalı olarak neler olup neler bitecek 5 Kasım cumartesi'nde bu çalıştayda da onu konuşacağız.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 140 bin kişinin çalıştığı 300 ila 310, en son yani 310 da sayı ama böyle işte bazı işletmeler kapanıyor, bazıları açılıyor falan filan. Yaklaşık 310 kadar kooperatif işletmenin tekstil, seramik, metalik, metalüji, payans e, gibi imalat e, sektörlerinin yanı sıra işte otel, restoran, e, sağlık yani bir takım klinikler, şimdi de öyle bir şey düşünülemiyordu çok.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 Ee, yani pıl yıpırtıyı toplayıp kaçıp e, gitmesi açıkçası. Yani kendilerini kurtarıp işçilerin de aslında işçilere borçları olmasına rağmen maaş ödenmemiş maaş borçları olmasına rağmen e, kapat fabrikaya gitmesi. Kaçmaları gibi. yani. Efendim? Kaçmaları yani bildiğimiz Aynen sonuna. aynen ve e, yani iflası iler ettikleri için işte borçların bir kısmını ödemek zorunda da diler. Yani kendi maddi durumlarından bir şey e, kaybetmeden... E, kap kapatmaları fabrikaları ve işçileri de öyle dımrlak ortada bırakmaları sonucunda çok çok ciddi bir işsizlik e, Arjantin'de oluşuyor e, ve yani bu işsiz e, yani bu işe kapatılan fabrikaların Aslında işten çıkardıkları işçiler tarafından tekrar ele alınması e, işgal edilmesi e, şeyine yani hareketinden doğan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 Ee, bizde nasıl olabilir kooperatifler falan diye de düşünüyorum. Ee, bu sadece yani hani işçiler çok işsiziz, yeter artık falan deyip böyle e, fabrikaya işten çıkarıldıkları işletmeyi e, ele geçirmeye karar vermiyorlar. Sonuçta aslında bayağı büyük bir, bir adımdan bahsediyoruz. Bu e, krizle beraber oluşan toplumsal e, formlardan ve mücadele ve idare etme formlarından bir tanesi...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 Bu meclisler bir takas e, pazarı işlevi görüyor. Çünkü artık kimse de para yok ve ihtiyaçlar karşılanamıyor. E, yani kimse gidip marketten bir şey alamıyor ama işte bende şu var, sende bu var falan gibi. Krizler daha sonra çok gördüğümüz ve programlarda daha sonra konuşacağımız bir takım takasallar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ciddi, kuvvetli bir işsizler hareketi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 Şimdi biraz ben e, somut şeylerden bahsedeyim şu anki örneklerinden. E, i̇şte yaklaşık üçte bir hizmet sektöründe geri kalanı imalat sektöründe dedik. E, ve bu işgallerle bunu merak ettiğini biliyorum çoğu insanın. Ben de merak ettim. <gülüyor> i̇şgallerle e, ele geçirilen ve kooperatifleştirilen e, şeylerin, fabrikaların yaklaşık %85'i 2012 itibariyle halen ayaktaydı. Yani böyle bir başladı ve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 yani Impoil'da işte 1990'ların 97 yılında işler tarafından ele geçirildiğinde e, yaklaşık 3000 tane işçisi olan e, bakır ve alüminyum dökümünün yanında aynı zamanda uçak parçaları da, bisikletle yapan e, Arjantinyenin de 3 tane e, şeyi olan e, üretim e, şeyi e, işletmesi olan e, ve 3000 tane işçinin e, çalıştığı bir kocaman bir aslında sırt şey, fabrikası 1961'de bu fabrikanın bir ayağı, Boyan Senres'teki imalat aynısı kooperatife dönüştürülüyor. Bu işte krizden bağımsız olarak yapılmış ancak bildiğimiz anlamda ve bizim burada konuştuğumuz anlamda bir kooperatif değil. Yani kararların işler tarafından yani ne üretileceğinden ne kadar üretileceğine, kardan karda ne yapılacağından işte kaç kişi işe alınacağına kadar bütün kararların Ee, biz işçiler tarafından verildiği formlardan bahsediyoruz kooperatif derken İNPA 1961'de kooperatif olduğunda böyle bir yapıda değil ee, daha böyle aslında bildiğimiz bir şirket gibi yönetiliyor ee, ama e, 1997'de bu kooperatifin e, işte şeyleri olan menajerleri olan e, tipler e, aynen diğer kapitalist şirketler gibi iflas ilan edip Ortaldan çıkıyorlar ve yani kaçıyorlar. Aynı şeyi yapıyorlar. Kooperatif olmalarına rağmen aslında patronlu bir işte göstermelik kooperatif olarak işlemiş e, İMPA. Ve 1997'de başlayan bir e, süreçle 1998'de tamamen nihayete eren hukukken e, işçiler e, bu şeyi e, İMPA'yı ellerine geçiriyorlar ve tamamen eski e, kooperatif yerine E, ...tamamen demokratik olarak kararların alındığı bütün e, maaşlar arasında yani ücretler arasındaki bütün farkların e, kaldırıldığı... ...herkesin eşit ücret aldığı e, bir e, kooperatife çeviriyorlar. Evet. Bir ikinci örnek çok aslında e, ümit verici. E, Burkman konfeksiyon e, bir tekstil e, şeyi e, üreticisi... 54 tane 2001 yılında 54 çalışan tarafından e, işgal ediliyor, ele geçiriliyor ve kooperatif olarak işletme başlanıyor. Ve bu 54 işçinin birçoğu kadın. Bunu da e, not edelim. E, işte 2000 yılında yine bilindeki hikaye. Patronun iflası ilan etmesinden sonra e, buraya <gülüyor> hükümet kayyum atıyor. E, ama işçiler kayyumu da istemiyorlar ve kooperatif olarak e, işletmeyi istiyorlar yani. O yüzden de fabrikayı iş, iş işgal etmeye karar veriyorlar. Ee, ve sonuç olarak e, başarılı oluyorlar. Birazcık da bu başarı kısmının nasıl olduğu zor bir, bir süreç oluyor. Çünkü bütün bu e, fabrikalar için işgali e, meşru kılmak, hukuk gözünde e, İşte hizmet vektöründen çok güzel bir örnek var. Otel Balen. E, Arzantin'de böyle parlamento binasına yakın falan bir yerlerinde. Çok merkezi bir yerde. Yine E, işte patronlarının iflası ilan edip kaçtığı bir otel yaklaşık e, yani o noktada bütün işçileri tarafından e, işgal edilip işletilmeye başlanıyor. Bugün yaklaşık 150 çalışanı var ve çalışanların hepsi e, işte kooperatif üyesi. E, aynı zamanda otelin şöyle bir şey var. E, şu anda e, kooperatifler ağı yani bahsettiğimiz hem işgal fabrikaları hem de daha öncesi daha sonrası arasında bir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 sanayi sektörlerinden birisinde hizmet veren eee Fasinpat adıyla yani fabrika sin patron nun e, küçük şey kısalıkla olarak Fasinpat adıyla e, başlayan şu anda bu zaman olan bir eee fayans e, şey fabrikası yani bir eee fayans üretiyor. Seramik e, sektöründe olan bir fabrika. Fasinpat da aynı şekilde işler tarafından ele geçirilip E, demokratik e, yollarla yönetilmeye başlayan bir kooperatif. Aslında Fasimpat'ı, da Zano'nun e, dinleyicilerimizi sen de biliyor olabilirsin. Çünkü e, Naomi Klein ve e, yönettiği The Take, yani Elle Geçiriş isimli bir belgesel film vardı. Tam da e, bu işgal e, süreci, işgal fabrikaları ve ajansındaki süreç üzerine çekilmiş olan Ee, ve burada e, odaklanılan asıl e, şey şirket Fasimpat'tı. Hı hı. Ee, bu belgesel aslında şu açıdan çok çok önemli. Ee, ben mesela derslerimde bu belgeseyi dinlet dinletmiyorum, seyrettiriyorum öğrencilere. Çünkü şimdi bildiğimiz ekonomiye birazcık döneyim. Ve yani örnekleri falan e, belki bu programda bitiremezsek de e, bir sonraki programda devam ederiz. Evet.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 Ee, gibi bir e, şey var. Çok yanlış olmayabilir <gülüyor> Evet, evet. Bu saat da program yıkıyorum ama e, ama böyle şeyde e, özellikle The Take filminde yani e, ele Geçiş filminde bizim böyle gösterdiği işlerle beraber de konuşarak da hem de sürekli işler seni diyor. Yani biz patron varken kaytarmak istiyorduk. Yani daha fazla para kazanıyorduk ama e, patron varken çalışmak istemiyorduk. Ve yani işimiz o zaman daha bile rahattı çünkü daha fazla işçi vardı. Şu anda çok daha ağır ve çok daha uzun saatler çalışmamız gerekiyor ve sonuç olarak karşı elimizde karşı, elimize geçen para eskisinden daha az çünkü yani daha yine ayaklanmaya başlıyorlar o sırada. Ama şu an hiçbir yani kim, her yani kaç kişiye soruyor ve kaytamek istemiyoruz çünkü insanın,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 Hatta teori, yani teorik olarak söylenilen kooperatifler neden işlemez diye. Çünkü işte e, demokratik karar alma mekanizma oluyor Çünkü düşün normalde e, işte ne üretilecek ya da kaç tane atıyorum fayans üretiyoruz. Suzanon'da çalışıyoruz Can, sen, ben ve Selo. İşte kaç tane, hangi seramikten kaç tane üretileceğine, hangi yöntemle üretileceğine, ondan sonra nereye satıl nasıl satılacağına, hangi kamyonlarla göndereceğine falan... E, Biz normalde karar vermiyorduk önceden. Bize patron patronlıyorduk ya şu kadarını üreteceksiniz. Ee, Biz de, de böyle sonsuz süren toplantılar falan yapıp hangisinden ne kadar üretelim falan diye kavga yürüttü, karar vermeye çalışmıyorduk. Bu yüzden de e, kapitalist şirketlerin çok daha aslında etkin ve verimli, kaynakları etkin ve verimli kullandıkları e, söyleniyor. Şimdi bunun tabii bir derece bir şey olabilir, e, gerçekliği olabilir ama yine ben belgeselere döneyim ve herkesin bu seyretmek için e, bir kere daha şey yapayım, cesaretlendireyim. E, diyorlar ki evet, yani bütün işler diyor ki evet sonsuz süren toplantılar oluyor, Evet çok daha geç saatlerde gitmemiz gerekiyor vesaire. yani Ve şey değil, demokratik olması bir karar mekanizmasının e, şeysiz türüzsüz bir şekilde, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde gideceği anlamına gelmiyor. Ee, ama yani kararları böyle vermek bizim için çok daha e, iyi. Biz bunu çok daha fazla tercih ediyoruz. Yani e, etkin ve verimli kullanımdan ziyade e, demokratik karar verme mekanizmalarının tercih edilmesi ve bu şekilde bile ve kapitalist aslında bir piyasa içinde, yani diğer seramik fabrikaların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 Başka, yani şu an ney? Nereden bahsedeyim? Yeni bir sorun var son olarak. Evet. Vaktimizin de sonuna geldik. Vaktimizin sonuna geldik ama benim evet, bir sorun var. Arjantin'den... Evet. E, sorun mu sorayım ama? Arjantin'den peki. dışarı taştı mı peki bu akım? Ya da daha doğrusu bu e, yapı? Sadece e, Arjantin'den mi kaldı? O kadar değil. <gülüyor> e, şöyle bir şekilde, yani geçen programda mesela Mondragon'dan bahsetmiştik ve dışarıya evet. hani direkt olarak dışarıda artık bir takım imalat yaptıkları üretim ünitelerini kurdukları üretim bilimleri yaptıklarından falan bahsediştik. Arzantin'de öyle doğrudan bir yatırım yok. Çünkü kısmen de şundan bu işgal fabrikalarının yaklaşık %80-85'i bizim COBI dediğimiz küçük ortağı büyüklükte işletmeler yani çalışanları 20ila 30 arası gerçi çalışanlar üretim kapasitelerini yani üretim kapasiteleri çalışan sayısından çok çok daha yani hiç onunla şey olmuyor ona tekabül etmiyor aslında ama o kadar bir tane çok büyük yok ve sonuçta bu bir kriz bağlamında çıktığı için yani şey dışarıya üretim dışarıya yatırım yapmaktan her zaman içeride istihdam yaratmak ...o kriz travmasının üzerinden... ...yani kısmen de... ...bundan dolayı... ...çok daha öncelikli... Şeyleri, evet, ...hedefleri... ...ancak şu var... ...belki yani soruna biraz cevap olabilir... ...Latin Amerika'da... ...yani Venezuela'da, Brezilya'da, Bolivya'da... ...vesaire zaten böyle bir... ...şey... ...dayanışma ekonomileri... ...ve kooperatifler ağları falan... ...çok çok var yani bizim... Buralarda görmediğimiz kadar var ve bunlar ülke çapında e, ya da ülke ölçeğinde ağlanmanın yanı sıra e, letremek çapında da ağlanıyorlar. Yani şu anlamda dışarıya açılmış durumda. Mesela benim bir girdiğe ihtiyacım var, benim bir hammadde ihtiyacım var. Seramiyi yapmak için ya da neyi, her neyse yapıyorsam. Diyelim tekstildeyim ve boyaya ihtiyacım var. Eğer ben o boyayı ülkedeki bir kooperatiften alabiliyorsam onu alıyorum.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 GetData Mam ve Bengal Politik ile Büyümenin Ekonomi Politik Üzerine Konuşmalar. Evet, kısa bir ara verdikten hemen sonra açık gazetede gıda toplulukları çalıştayının Bu cumartesi gerçekleşecek olan gıda toplulukları çalıştığının içeriğini ve e, nelerle karşı, oraya gidenlerin nelerle karşılaşacağını Alper Can Kılıç'la konuşacağız. Kısa bir aradan hemen sonra beraberiz. Açık, Açık Gazete. Evet, e, Açık Gazete devam ediyor. Bugün bir konumuz var. E, Alper Can Kılıç, Yeryüzü Derneği'nin gönüllüsü. Aynı zamanda birçok aktivitede ve birçok e, oluşumda da gönüllü olarak e, bulunmakta Alper. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü konumuza bakacak olursak biraz senin ağzından duyabilir miyiz? Neler var bu çalıştay içerisinde? Evet öncelikle cumartesi günü bir gıda topluluğu çalıştayı gerçekleştireceğiz. Tamamen gönüllü olarak organize edilen. Bu gıda topluluğu çalıştayının temel konusu şu anda bizim de içinde olduğumuz topluluk destekli tarım yöntemlerini Ve bunun e, İstanbul'da nasıl gerçekleştiğini insanlarla paylaşmak. insanların da birbirleriyle deneyimlerini ve isteklerini paylaşmasını sağlamak. Böylelikle e, bir e, bu hareketi geliştirmek. E, hareketten kastımız ne? Biraz onu açabilir misiniz? Bilmeyen insanlar içinde olabilir. Daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir. Gıda toplulukları tam olarak ne demek? Gıda toplulukları... E, Etik ve adil gıdaya aslında insanların doğrudan ulaşmasını sağlayan... ...aynı zamanda da üreticilerle doğrudan bir ilişki kurmasını sağlayan bir sistem. Ee, burada aslında tüketici kavramını e, dönüştürerek türetici... ...yani üretici ile tüketici tüketicinin üreticiye evrildiği bir aşama olarak e, ortaya çıkıyor gıda topluluklarında. Bu kişiler e, üreticilerle iletişimlerini arttırarak e, aslında üretimin de bir parçası oluyorlar. E, o üreticiyle dost, arkadaş daha yakın ilişkiler içerisinde tükettiğinin nereden geldiğini bilen insanlar haline geliyorlar. Ne kadar yaygın şu anda bu oluşumlar? Şu anda bu oluşumlar farklı illerde, farklı isimlerde aslında var. Biz bu çalıştayda aslında odak noktası olarak İstanbul'u ele aldık, İstanbul'daki gıda topluluklarını. Ama tabii çalıştay kapsamında katılımcılar arasında zaten halihazırda diğer illerde gıda topluluklarının üyesi olan insanlar da olacaklar. Onlar da deneyimlerini paylaşacaklar. İstanbul'da şu anda e, bizim bildiğimiz ve iletişim kurabildiğimiz yaklaşık e, 4-5 e, tane gıda topluluğu var. Bunlardan haberdarsınızdır belki. E, Bu KOP, Dürtük, Kadıköy Kooperatifi, Permakamp şimdi, e, Yaşam Dostu, Gıda Dayanışma, Gıda Toplulukları gibi birkaç tane gıda topluluğu da var. E, ...sunum yapacaklar bu çalıştaydı. çalıştay programı biraz geniş. Biraz programdan bahsedelim. Sabahtan fermentasyon otelesiyle başlıyor. Sirke, kambuçay, ekşi mayalı ekmek ve bira ile başlıyor. Evet. Ve ardından sunumlar geliyor. Bunların sonunda da akşam yemeğiyle veda ediliyor. Benim ilgimi çekenlerden bir tanesi bu başlıklardan konuşulacak olan başlıklardan bir tanesi de dünyadan örnekler. Dünyadaki örneklerden Türkiye ile karşılaştırma yaptığın zaman ne kadar yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu dünyadan örnekler kısmında programda gördüğünüz gibi amaptan iki gönüllü ya da tam olarak biz de bilmiyoruz gönüllüler mi yoksa. Çünkü çok farklı gıda topluluğu sistemleri var. Fransa'da gıda topluluğu sistemleri gerçekten çok gelişmiş. Milyonlarca insan üye sistemlere ve herhangi bir karar verilmesi gerektiğinde bu insanlar gerçekten bu alternatif ekonomi sistemiyle bir şeylere etki edebiliyorlar. Bir etki yaratabiliyorlar. Farklı ülkelerde farklı modeller var. Mesela işte Hindistan'da daha çok üreticiyi koruma temelli yaklaşımlar varken işte Fransa'daki örnek mesela hem üretici hem tüketicinin türeticinin yani etik gıdayı daha ...insan hakları çerçevesinde daha oturmuş bir ülke olduğundan dolayı daha farklı. Yani herkesin niyeti bulunduğu bölgeye göre daha farklılaşabiliyor. Yani. Ama temel amaç etik ve adil gıdaya ulaşmak, bir topluluk olmak, birlikte hareket ederek ne tükettiğini bilmek aslında. Evet, Türkiye'ye dönecek olursak Türkiye'deki bu akımın nasıl bir tanımlama içerisinde sokabiliriz? Yani tüketici ve üreticinin aynı zamanda türetici ve üreticinin... ...bir araya gelmesi ikisinin de faydasından bahsettik Fransa'da... ...İngiltere'de e, üreticinin bir şekilde korunmasından bahsettik... ...Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan yapı... ...şu anda oluşmakta hali devam eden yapı aynı zamanda... ...hangi minvalde değerlendirilebilir? Öncelikle şöyle Türkiye'de türetici kavramı da... E, ...işte bu geçtiğimiz yıllarda çok yakın bir iki yıl önce... E, ...Dünya Organik Gıda Kongresi düzenlenmişti... Hı hı. Gıda toplulukları anlayışı aslında birazcık da bundan sonra tabii ki ondan önce de başlayan gıda toplulukları vardı zaten e, doğal bilinçli beslenme gibi Ankara'daki ama bu çalıştaydan sonra çok daha e, daha doğrusu kongreden sonra çok daha hareketlendi. Türkiye'de şu anda e, insanlar aslında türetici aşamasına geçiş işte türeticinin ne olduğunu anlama e, yediği gıdayı sorgulama aşamasında bu mesela başka ülkelerde aslında Doğrudan atlanmış bir süreç olabiliyor. İşte ne bileyim Amerika'daki fast food zinciri aslında oradaki vatandaşın işte bunu anlamasını belki geciktiren bir süreç yaratıyor. Ama evet. Türkiye'de bu geçiş aslında 20 yıllık 30 yıllık bir geçiş belki. Hani bu fast food sektörü vesairenin başlaması. O yüzden aslında bizim hafızalarımız çok taze. Yani dolayısıyla bu gıdanın nereden geldiğine dair bilgileri kaybetmeden şu anda Tutabilme şansımız var. O yüzden bu gıda toplulukları da e, bu bilgiyi insanların bilinçlerinde belki tekrar uyandıracak bir şey. Biz de o uyanış yaşamasındayız diye düşünüyorum ben. Evet somut örneklerden bahsetmek gerekirse Yeryüzü Derneği'nde bu süreç nasıl işliyor? İnsanlar neler yapıyorlar ve karşılıklı olan iletişim nasıl sağlanıyor onu da merak ediyorum. Şimdi Yeryüzü Derneği'nde şu anda e, 6 gıda topluluğu olduk. Altı gıda topluluğu alt yani farklı hı hı. ne demek altı gıda topluluğu? Şimdi aslında topluluk destekli tarım denen bir sistem var. Hı hı. Topluluk destekli tarım bireylerin üreticiyi farklı metotlarla kimisi mesela e, dönem Ekim dönemi başında fonlayarak hı hı. kimisi işte dönem esnasındaki ürünlerini alacağını taahhüt ederek pek çok model var böyle hani geliştirilen. E, üreticiyi desteklediği bir tarım modeli. E, gıda toplulukları da E, talepkar bir yapı oluşturuyor aslında evet. bu, bu ürünleri talep edecek insanlar bir araya gelmiş oluyor bu sistemde e, şimdi e, bizim şu anda Yerzyüzü Derneği olarak altı noktamız var dedim bu noktalar e, Taksim e, Kadıköy Küçükyalı e, Merter ve şimdi e, Permakamp diye başka bir oluşum var aslında onlar bir topluluklar zaten onlar da mesela gıda topluluğu modelini bizim uyguladığımız şekilde uygulamak istediler ve dahil oldular. Onun dışında mesela bir anaokulu var. Bu anaokul da dahil oldu. Bu şekilde ufak ufak bu topluluklar çoğalıyor. Yeryüzü Derneği'ndeki süreçte de biz üreticilerimizle doğrudan iletişim kuruyoruz. Onları tanımak için bir formumuz var. Bu formu gönderiyoruz ve en yakın zamanda eğer hiç kimse tanımıyorsa aramızdan onu, onu ziyaret ederek birebir yüz yüze tanışma eylemini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bunların hep bu topluluk destek tarım sisteminde e, teknik karşılıkları da var. İşte buna katılımcı onay sistemi deniyor. E, yani gıdasını sorgulayan bireyin gönüllü olarak e, sistemdeki üreticiyle gidip e, birlikte ekim yapması, onu tanıması hı hı. E, onun hayatı hakkında fikir sahibi olması ve nasıl ürettiğini gözlemlemesi Katılımcı onay sistemi e, anlamına geliyor. Biz de elimizden geldiğince tamamen gönüllü olarak bu süreci yürüttüğümüz için e, elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. E, tamamen güven ilişkisiyle ilerliyor bizim sistemimiz. Hani e, bütün ürünleri teste gönderelim ya da işte organik sertifikası olsun gibi bir süreç değil. E, biz tamamen e, tanış olmak üstünden ilerliyoruz. Böyle bir süreç ilerliyor. E, i̇letişim nasıl sağlanıyor? O kısmını merak ediyorum açıkçası bir de. Yani bir türetici, yani bunu tüketici halinden çıkıp da türetici haline geldiğiniz zaman bilinçli bir şekilde tüketmek istediği gıdayı gelip e, nasıl tüketeceğine dair sorularınız sizinle beraber paylaşabiliyor, cevaplarını beraber bulabiliyorsunuz. Üretici nasıl geliyor? üreticisiz mi gidiyorsunuz yoksa üretici de aynı şekilde size gelen bunu ben bu şekilde bu sistem içerisinde insanlara ulaştırmak istemiyorum diye gelen insanlar mı oluyor? Örnekler var hı. mı elinde acaba? yani Şimdi mesela e, kimisi şu anda tabii hani birazcık e, uygulama vazında konuşursak hı hı. Duy, duyuyor bunu böyle bir şey olduğunu duyuyor. Kimmiş bunlar vesaire araştırıyor işte Yeryüzü Derneği zaten web sitesinde var tabi internet kullanabilen üreticilerimiz var kullanamayan üreticilerimiz var kimisini biz buluyoruz belli tanıdıklar vasıtasıyla mesela nasıl söyleyeyim mercimek ihtiyacımız var diyelim listemizde mercimek yok. Bunun araştırmasını yapıyoruz. Mercimek üreticisi, doğal olarak mercimek üreten birisini arıyoruz. Hatta şu anda arıyoruz, duyuru da yapmış alalım Mercimek üreten birisini birisini arıyoruz. Evet, evet doğal üretim yapan. Ee, doğal üretimden kastın nedir, onu da açıklayabilir misin? İlaç kullanmayan. Ee, aynı zamanda biz küçük üreticiyi destekliyoruz. Ee, tercihimiz aslında e, altında işçi çalıştırmaması. Hı hı. Ee, ama e, eğer işçi çalıştırıyorsa da bunu etik ve adil bir şekilde yapmasını istiyoruz. Ee, bunu gözlemleyecek olan kişiler de aynı zamanda tüketiciler, türeticiler oluyor. Evet bu sisteme dahil olan herkes aslında bu sistemin bir parçası ve gönüllüsü oluyor. Ee, ve bütün her şeyden aslında onlar da sorumlular. Hı hı. Mesela bu noktada... E, Gönüllülük çok önemli çünkü bazen sisteme giren kişiler tam olarak sistemi algıladığı süreçte hani bunun bir hizmet olduğunu zannediyorlar evet. ama aslında bu bir hizmet değil. Bu tamamen kendisi için başlattığı bir mücadele ve bu mücadelede o da bir gönüllü artık. hani Bunun farkına varması gereken bir sistem. Çünkü herkesin yaptığı en ufak bir şey, hani bir telefon görüşmesi bile birçok şeyi değiştirebiliyor. O yüzden herkesin çabası önemli evet. sisteme katılım evet yani tüketici odan çıkıp da türeticeiye geçmekte galiba bu noktada önemli oluyor evet. yani kendi ürettiğiniz şeyi sadece hizmet olarak kabul et tükettiğiniz şey sadece hizmet olarak kabul etmiyorsunuz aynı zamanda bu sürecin içerisine dahil olarak da e, bu yapının içerisine girebiliyorsunuz bir sorgulama aşamasına girebiliyorsunuz gibi duruyor Evet ilginçmiş yani şey nasıl oluyor peki mesela tamam şey yaptık e, ben bu konuyla alakalı bilgi internet üzerinden bulabildiğim kadar buldum Ama bir şekilde başlamam gerekiyor. Başlamam için ne yapmam gerekiyor? Şimdi şöyle, biz şu anda hem Yerzi Derneği'nin web sitesinde nasıl katılım gösterilebileceği, işte mail iletişim bilgileri yazıyor. Hem de Facebook üstünden de E, iki topluluğumuzun grubu var. Bunlara katılım yaparak da ayrıntılı bilgi alabiliyorsunuz ama hani sadece yeryüzlerine için mi sordunuz yoksa bütün e, yeryüzlerine topluluğu... üzerinden örnek verelim. Diğer topluluklarda da çok farklı mıdır? Yani eğer sistem bu şekilde işliyorsa yani felsefi altyapısı da buna uygunsa hı hı. yani aslında katılmak için topluluktan biriyle tanışmak yeterli gibi. Gene tanış olmaktan hı hı. geçiyor olay. Evet. evet. E, bunun dışında aslında e, konularımız içinde de var. Burada aslında üretimin farklı bir cephesi de ele alınıyor. Şu anda mesela tüketim dediğimiz şeyde sebzesiydi, meyvesiydi ya da yediği her neyse onun nasıl üretildiği konusunda nasıl üretildiği kısmında aslında hani üretim metotlarından bahsetmiyoruz. Yani o ürünü üretirken ne kadar emek harcandığı, nasıl bir çaba sarf edildiği Bunun bu konuda empati kurması da çok önemli. Bu Türetmiş. işi galiba hizmetten çıkaran şey zaten. Evet. Hizmetten daha ziyade karşılıklı olan bir iletişim, karşılıklı olan bir alışveriş haline getirmek. Kötü manada söylemiyorum. <gülüyor> karşılıklı bir alışveriş haline getirmesi gibi bir şey. Yani bir biberi yediğinde sapını atarken e, ki atmasın zaten kompost yapsın ama e, ola da ki atıyor diyelim içinin sızlaması lazım bence. Tabi bu çok şahsi <gülüyor> oldu ama. Evet bir de üreticilerin gıda topluluklarından beklentileri var. Bu da önemli bir nokta galiba. Onlar tam olarak neden bahsediyor? Yani beklentiler neler? Ee, yani Türkiye açısından baktığınız zaman çok farklı noktalardaki düşüncelerdeki insanların gelip bu sürece dahil olabildiğinde Hı -hı. yani tahmin edebiliriz. Üreticilerin bir çekincesi var mı bu konuyla alakalı olarak? Üreticilerden bahsetmek gerekirse. Şimdi şöyle tabii biz hani e, ziyaret ettiğimiz üreticilerde de bunu gözlemliyoruz ama. Bu çalıştayı yapma sebeplerimizden bir tanesi de bu etkileşimi en yüksek düzeyde yaşamak. Çünkü e, hani e, üreticileri tek tek ziyaret ettiğinizde ortak bir çıkarım yapmak için bir analiz yapmak gerekiyor. Hani daha farklı bir süreç. Ama şimdi bu çalıştayda e, üreticiler de gelecekler ve üreticiler ortak sorunlarını konuşup aslında tek bir ağızdan e, ya da işte farklı farklı düşünceler şeklinde bunları sunabilme şansı bulacaklar. Aslında bu da bir araştırma sahası gibi olacak bizim için. Hı hı. Yeni şeyler öğreneceğiz. Ee, üreticilerin temel sorunlarından bir tanesi de zaten bu bahsettiğim topluluk destek tarım sisteminde e, ve uygulama metotlarında belirtilen şeyler. İşte hasatının teminatı hı hı. E, ya da işte dışarıdan e, ona gidip İş gücü desteği vermek de bir e, metot olabiliyor. işte Avşı Adası'nda abi zeytin toplayacak mesela bir ay bir ay sonra yaklaşık. Şu anda da biraz toplamaya başlamış. Mesela onun bu bilgisine şu anda sahibiz. Hani hı hı. içimizden birileri müsaitse gidip Gürcan abiye destek olabilir. E, bunun gibi e, tanış, tanıştıkça ve konuştukça aslında onların ihtiyaçlarını zaten e, gözlemlemeye başlıyorsunuz. Bu e, konuyla ne kadar ilgili olduğunuzla alakalı. Yediğiniz gıdayla. Tükettiğiniz gıdayla ne kadar ilgili olduğumuza bağlı aynı zamanda. Ama işte insan bununla e, nasıl ilgilenmez ki yani sonuçta e, midemize aldığımız ve orada moleküllerine ayrılıp vücudumuza karışan bir şeyden bahsediyoruz. Evet rahatlıkla fiyat geliyor benim aklıma gerekçe olarak. Bir tanesi süpermarketten hmm. gidip aldığın zeytinle e, onun fiyatını karşılaştırabileceğin noktaya geldiğin zaman ne buluyoruz? Şimdi şöyle e, bazı ürünler biz... Fiyat belirlerken şöyle yapıyoruz. Biliyorsunuz bu aracısız bir sistem. Hı hı. Ee, hiçbir kar elde edilmemek üzere kurgulanmış. Ee, bu sistemde şöyle bir durum var. Ee, üreticinin de aslında aracı ortadan kalktığında yine kendisini motive edecek bir fiyatta e, o ürünü üreticilere ulaştırması gerekiyor. Hı. Dolayısıyla e, ürünün Piyasa ederinin altında bir miktarı zaten hiçbir zaman belirleme taraftarı değiliz. Hı hı. O yüzden piyasadan çok daha ucuz şeklinde değil ama piyasayla neredeyse aynı fiyatta. Yani süpermarketten alacağınız peynir yerine 5 lira daha fazla verip işte doğal üretilmiş şirden mayadan yapılmış bir peynir yiyebiliyorsunuz. Yani bu imkansız bir şey neredeyse şu anda. Ve siz gidip onu başka bir daha lüks bir süpermarketten almak isterseniz muhtemelen 3 katı ücret ödeyeceksiniz. Evet. Ee, bu şekilde bir fiyat politikasından da bu şekilde yani kısaca bahsedebiliriz. Aklı Hı? celbeden kısmı o zaten. Bu şekilde evet. ürünleri tüketmek istediğiniz zaman süpermarkette de bulabiliyorsunuz belki de. Ama tüketebileceğiniz fiyatın belki de 3 katı daha fazlasına bunu tüketebilmek tüketebilmekin yolu açılıyor. İlginç bir durum açıkçası. Ve aynı zamanda bunun bir de siyasi boyutu var. Yani politik bir boyutu var. Siyasiden daha ziyade politik bir boyutu var. Farklı bir şekilde kurulan bir dilden bahsediyoruz aynı zamanda. Kurulan iletişimden bahsediyoruz. İnsanların bir araya gelip yani bu gıda topluluklarındaki insanların bir araya gelip farklı şeylerde sadece gıdada mı kalınıyor yoksa farklı noktalara doğru evlenen konularda oluyor mu diye merak ediyorum bir de. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben politikadan çok hoşlanmam ama insanın gıda hakkı. ...aslında temel bir haktır. Dolayısıyla aslında politikada... E, ...hakları tartışmak için yapılan bir şeydir. Ve gıda hakkı aslında tartışılamaz bir şeydir. O yüzden ben politika e, kapsamında... ...gıda hakkını çok politik bir şey olarak görmüyorum. Yani, tamamen insanın barınma hakkı gibi... ...doğal bir hak olduğunu düşünüyorum. E, tabii bunun... E, ...tamamen e, gerçekleşmesi... ...gıda hakkının bu şekilde algılanması... ...belki çok ütopik bir ortamda yaşanabilir... Günümüzde hala bu algıya ulaşamamış insanlar var ne yazık ki. E, bu algının da zamanla kırılacağını, o insanların da bunu anlayacağını ümit ediyoruz. E, ama biz işte bu bahsettiğimiz topluluk olma hedefimiz zaten. Bunu anlayan insanların bir arada olması. Dolayısıyla e, politik anlamda yaklaşımımız bu şekilde. Ama tabii hani bunun... E, ...daha başka politik ortamları nasıl etki edebileceğini e, uzun uzun konuşmak kastım lazım. Kastım şuydu mesela takas şenlikleri. Buradan takas şenliklerine doğru evrilebilecek bir şeyler oluyor. Benim bildiğim kadarıyla hı. Yeryüzü Derneği'nin yaptığı şeyler de var. Politikadan kastım buydu. Doğrudan Tabii. siyaset, meclis, siyasi partiler... <gülüyor> ben öyle düşündüm sokaktaki birazcık. ...sokaktaki protesto <gülüyor> gösterilerinden daha ziyade gerçekten politik olanın... ...yani kendi kafanızdaki algıyı, kendi algınızı değiştirebilecek olan... ...politik manevraların ortaya çıkabileceği bir şekilde... Hı hı. E, alanın yaratılması, bir başlangıç olması. Bu da en temel, e, senin de dediğin gibi insanın en temel noktalarından bir tanesi olarak tüketmeyle başlayabilir. Evet. Bu açıdan politik demiştim. Hı -hı. Muhtemelen buradan da evliliyordu. Takas şenlikleri ne oldu bu arada? Uzun zamandır yapılmıyor mu? Ben mi kaçırıyorum? Takas çocuk. şenlikleri devam ediyor. Hı -hı. Ee, yani açıkçası ben o alana çok yetişemiyorum takas şenlikleri alanına. Ee, devam ediyor. Aynı zamanda da şimdi yine bahsedelim. Pazar gününde bir repair cafe diye bir etkinlik yapılacak Hı -hı. ilk defa. O da işte bir aslında dayanışma etkinliği, işte birbirinin bozuk cihazlarını, işte yamanacak elbiselerini vesaire. Bu tamam. nerede olacaktı? Bu da Yeryüzü'nün ofisinde olacak. Kadıköy'de? Kadıköy'de, Söğütlü Çeşme'de. Bir de son olarak vaktimizin de sonuna geliyoruz. Programdan bahsedebilmem mümkün mü? Neler var, neler bekliyor buraya katılacak olan insanlar? Tabii Şimdi öncelikle bu topluluğa yabancı, topluluk kavramına yabancı olan insanlar için aynı zamanda da topluluğu yaşayan insanların bir araya geleceği gıda topluluğu olmak konusuyla e, başlayan bir programımız var. Daha doğrusu e, oturumlar var. Yani programdan ziyade oturumlardan mı bahsedeyim yoksa? Genel akışı nasıl istiyorsan, yani senin gözünde nasıl şekilleniyorsa o şekilde Hı. bahsedebilirsin. Yani buraya bu çalıştığa gelecek birisi hiç kalmayacak. Fikir sahibi olmayabilir. Hı hı. E, buradaki bütün oturum konularını incelediğinde şimdi bu konular da birazcık güncellendi tekrar Facebook'tan takip edebilirler güncelleyeceğiz. Gıda toplumunun ne olduğundan tutun daha derin mevzuları hani e, toplumun içine girdikten sonra üreticilerin karşılaştığı sorunlar üreticiye güven duymak konusu mesela. hani Çünkü bu ilişki her zaman çift taraflı düşünülmesi gereken bir ilişki iki tarafında birbirine güvenini sorgulaması gerekiyor. E, tabii güven sorgulandığında zedelenir mi konusu da apayrı bir konu. E, bu daha çok aslında güveni de arttırabiliyor. Hem olumlu hem olumsuz olabilecek bir şeye netice evet. verebiliyor. Kesinlikle. E, kentte gıda toplulukları ve toprağa erişim hakkı. Mesela e, burada da kent bostanlarından bahsetmeyi düşünüyoruz. E, tekrar buradan Roma Bostanı'na da selamlarımızı söylüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir müdahale oldu Roma Bostanı'na. Evet. E, süreç devam ediyor. Evet. Burada da işte kentlinin aslında bu gıdayla gıda tüketirken üreticiyle empati kurmasını sağlayacak o toprağa dokunma durumunun şehirlerde çok az yaşandığını biliyoruz. Bunu daha çok yaşamak için işte 7 Kule Bostanlarında olduğu gibi tekrar hayata geçirmek için aslında bu kent bostanlarının da artması lazım. Çünkü insan toprağa dokundukça gıdanın değerini anlıyor. O ürünün büyüdüğünü gördükçe Ee, bu başlığı da onun için koyduk. Devamında atölyeler Aklınız. de var aynı zamanda. Ufak atölyeler de var galiba. Ufak atölyeler var. O atölyeler aslında açılış atölyeleri. İşte fermentasyon, kombuçayı çayı, ekşi mayalı ekmek. Aslında biri atölyesi de <gülüyor> güzel olurdu ama o biraz uzun sürüyor. Sanırım biri atölyesi olmayacak. Ben kombu çayının ne olduğunu bilmiyorum. Kombu bir mantar aslında. Hı hı. E, suda ...büyüyen bir mantar... E, ...bu bağırsak florasını zenginleştiren... ...bir e, sıvı salgılıyor... ...suyun içine... Hı hı. ...ve onun suyunu e, bir şişeye alıp... E, ...içerisine birazcık... E, ...şeker veya esmer şeker atarak... ...ya da incir de atabilirsiniz... ...şeker kullanmak istemiyorsanız... <gülüyor> Aslında hem tat lazım hem de fermentasyonu güçlendirmesi ve Hı -hı. işte karbon monoksit üretmesi için gazoz gibi içmeniz için onu Hı -hı. E, bir şekilde şekeri atıp kapağını sıkıca kapattığınızda çıkardığınızda onu gazoz gibi e, asidik bir şekilde içebiliyorsunuz. Evet, hem de bağırsaklarınızda şifa oluyor. Anladım güzelmiş deneme fırsatı bulurum umarım. Ee, aynı zamanda yurt dışından biraz önce söylediğin gibi örnekler de aktarılacakmış. Ee, evet. Sonra... Gıda topluluğu olmak, sağlıklı, sömürsüz ve adil be bedelle gıdaya erişim gibi konuların tartışıl tartışılacağı oturumlar var. Paralel oturumlar var. Bu paralel oturumlardan bir tanesi üreticilerin karşılaştığı sorunlar. Biraz önceki sorduğum sorunun cevabını anayarınca galiba oturum. Hı hı. Bir de konuşmadığımız bir konu var aslında. O da topluluk destekli alternatif modeller. Yani topluluk destekli üretim. Şimdi hep topluluk destekli tarım diyoruz ya. Topluluk destekli üretim diye bir şey de olabilir mi? Uygulanabilir mi? Üretimden kastımız da şu. Zanaatlar hı hı. yani e, el işi, el emeği ürünlerin e, yine aynı topluluk mantığıyla insanlara ulaştırılması bunu yapan insanların bu el sanatlarını uygulayan insanların da desteklendiği bir sisteme de e, evrilebilir mi? Yani öyle bir sistemde des, e, oluşturulabilir mi gibi farklı bir konumuz da var. E, biz de burada yeni fikirler edinmeyi düşünüyoruz bir çalıştaydı. Çok bu güzel. Hemen senden önce zaten bu konuların yurt dışındaki örneklerinden bahsediyorduk ile hmm. beraber. Arjantin'deki doğrudan zanaat olmasa bile işçilerin kendi inisiyatifiyle beraber yaptıkları ve ondan önce de İspanya'da topluluk destekli olarak yapılan tekstil üreticileri, diğer hmm. üreticilerin konularında konumları ne oluyor onları tartışıyorduk. Türkiye'de de galiba Kazova'yı örnek verebiliriz bu konuyla evet. alakalı olarak. Onların da aynı şekilde çaresini yapmıştık ile beraber. Etkinlik tamamen ücretsiz, üniversiteye giriş çıkışta... E Sorun çıkmaması için katılımcıların bir linke girip kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hı hı. Ayrıca bu etkinlikte tamamen ücretsiz ve gönüllü etkinliğimize Henry Paul Böl Vakfı e, simültene çeviri desteği verdi. Çok teşekkür ederiz. Hı hı. Onun dışında da üniversite içerisinden Köykop ve tarla Tarlataban e, bize çok gönüllü destekçi oldular. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bunu da belirtmeden e, bitirmeyeyim dedim. Cumartesi günü saat 9'dan akşam 7'ye kadar sürecek olan bir çalıştay bu. E, ve ilginç konuların tartışılacağı, devamında gelmesini unduğu insanların, ben de onlardan bir tanesiyim, bir e, çalışma gibi duruyor. Çok teşekkürler Alper. Ben teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Evet, e, cumartesi günü görüşmek üzere. Vaktimiz de kalmamış, parça çalmayalım diyor Selahattin. Bu vesileyle de e, Açık Gazetenin, bugünkü Açık Gazetenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Ačičkaste.